Elhamdülillahi <tolay> alladhi <tolay> hadana li hadha ma kunna lihtadiya law la Allah wa ma tawfiqi illa bi Allah qad jaat rabbina bil haqq ala rasulina Muhammad Allahumma ala ala ala ala ala ala ala bu mubarak saatler Cuma gecesine bizi kavuşturacak. Rahman. Ömrümüz var ise bir saat sonra Cuma gecesine kavuşacağız. Fakat e, bu artık ikinden sonrası perşembe ikinden sonrası da Cuma'dan mahsuptur. Cuma vaktinin feyzine dahil oluyor. Ona yaklaşması hasebiyle. Ramazan şerifte olmak hasebiyle de Ramazan şerifin cumalarının fazileti ayrıca beyan ediliyor. Onun için işte dört tane cuma var. Bu sene diyeyim, Ramazan şerifte dört cuma, dört cuma vardır. Bazı ilki de cuma ile başlarsa beş oluyor. Fakat bu sene öyle değildir. Dört kere yani cuma gecesi ve cuma günüyle ilgili faziletlere muhatap olacağız inşallah. Ee, çok faydalanmak lazım. Çok istifade etmek lazım. Ve tabi bu işler filmler olacak işler değil ama Araplar filmler, milimler filmler yapıyorlar. Kabir hakkında, ölüm hakkında. İşte efendim, e, tabii Arapça konuşuyorlar herhalde. Türkçe altyazımı yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Yani mezara e, girmek, e, bir zaman orada kalmak, var tabii hatı şeriflerde hani mezara girin üstünüzü kapatın kalın diye bir şey yok ama eee künfe dünya kendeki garibune vemirusebilin ve denefsekimne elil kubur dünyada sanki gurbette gibi ol yani neşesiz ol yahut yoldan geçen gibi ol yani orada kalıcı olmadığını adam yoldan geçen adamın oranın halkı olmadığı yerlisi olmadığı orada kalıcı olmadığı her hareketinden tavrından belli olur Öyle ol yani. Sen ahiretin adamısın. İnşallah cennetin adamısın. Öyle ol. Nefsini nereden say? Mine'lil kubur, kabirde yatanlardan say. Ama tabii git kabre yat da üstünü kapat diye bir hadis şerif yok. Ama Hurşit Efendi rahmetli e, girerdi kabrine e, ama üstünü kapatmazdı tabii. Uyanıktı o. E, zikir yapardı. E, dersler yapar. Bir saat, iki saat falan otururdu. Zikir yapardı. Hani hazırlık olsun falan derdi. Hani bunda sünnette yerini görmüş değilim. Ama Allah'ın Allah dostlarına ilham gelir, şeyler olur. Bunlar da e, şerata, sünnete, muhalif şeyler de değil. E, ama deneme için işte adamı e, mezara koyuyorlar. E, hava alacak bir delik mi bırakıyorlar, ne bırakıyorlar? E, Tabuta tabu, koyuyorlar, kefene sarıyorlar. Tabuta koyuyorlar, ondan sonra 20 dakika kadar da mezarda kalıyor. Üstünü de kapatıyorlar hepten. Sonradan da üstünü açıyorlar. Efendim, üstünü açınca da adam işte ağlıyor mu ağlıyor bir şeyler, bilmiyorum hakikaten öyle etkileniyor mu, rol mü yapıyor, onu da bilmiyorum ama işte sen ne değişti sende falan, o da diyor işte ne değişti, işte Rabbime karşı e, e, eksiklerimi mi demek istiyor, i̇şte Rabbime karşı işte Ondan sonra eşime karşı. Hemen de eşi aklına geliyor. Ben de anlamadım bir şey sen. Rabbinden sonra <gülüyor> Aa, sopayı yersen anandan, babandan yersin. Ana baba hakkından yani şimdi Hemen eşim diyor falan. Ha, kadın olsa anlarım çünkü koca hakkı çok ağır. Ama şimdi adam hemen karısına karısına hainlik mi etti, ne etti bilmiyorum ki tabii. Neyse zoru derdi. İşte hemen eşim, çocuklarım bir şeyler bir şeyler sayıyor falan. Yani bunlar rolle, filmle olacak işler değil. Ayetle, hadisle olacak işler. Sohbetle bu işler anlaşılır. Ama e, mevt diyorum hep ölüm düşünme rabıtası tarikatta bir vazife olarak beyan ediliyor ve ölümün e, düşünülmesi başlı başına ibadet. Ama e, bu usta tabii e, hadis şerifler ve bunca rivayetlerden derlenmiş hani bir eser olsun falan çok daha istifade olur. Arapçalarda mevcut da Türkçelerde aralarda geçiyor. Şimdi burada en mühim mesele sen kabirden ee, kabirde ne yok? Yani e, neyi kaybettin kabirde? Namazı kaybettin. Yani namaz kılamazsın da. E, zikri kaybettin. Bir Allah diyemezsin. Bir Sübhanallah diyemezsin. Bir kelime-i şehadet söyleyemezsin. İşte ramazan Şerif'te çok yapın. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve resulü. <gülüyor> Estagfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm ve tebûle. Allahumme ve innî es'eluke'l cenne fe'âûzu bike minen nâr. Amin. Şimdi bunu yapamazsın. Bir kere kelime şahadet okuyamazsın. Halbuki bir lâ ilâhe illallah 4000 büyük günahını yıkar. İhlaslı olursa. Osta birkaç hadis-i şerif söyleyeceksemse. Bugün söyleyemesem de. E bütün bunlardan mahrum oluyoruz. İnsan Mesela dünyada yemeğe rağbet etmemeli. Yemek işlerinde, içmek işlerinde, dünyevi işte zevkler ve lezzetler işlerinde çok geniş tutmamalı sahayı. Çünkü neden? Bunların hepsi ahirette var mı? Alası var. Dünyada aklından geçmeyecek kadar var. Ya neye önem vermeli? Abdest, namaz, gusül, zikir, Kur'an-ı Kerim, kilavet, haramlardan sakınmak falan. Çünkü neden? Ahirette bu ibadetler yok. Yani ahirete giden adam, orada ne yoksa burada, bu, buradan onu alması lazım. Anladın mı şimdi? Şimdi, sen nereye gidiyorsun? Efendim, işte, Tosya'ya gidiyorsun. Tosya'da pirinç var mı? Çok. He? Buradan pirinç götürür müsün? Götürür Ne yok? Onu niye yük edeceğim yanıma? Zaten orası pirinç yeri. Ben pirincin e, orada, ne yoksa orada? Ha, bu, bunu alacaksın onu alacaksın buradan yoksa şimdi buradan Mekke ekmek götürür ekmek var ama bizim acılar kavurmayı orada bulamıyorlar böyle kavurmayı götürür, yeşil zeytin siyah zeytin bek tutmuyor mesela adam neyi götürüyor? orada olmayanı götürüyor öyle mi değil mi şimdi? pide götürecek hali yok e, ahirette ne yok? zikir yok ibadet yok e, burada ne yapmak lazım o zaman? orada olmayanı burada yapmak lazım Yemek, içmek, eğlenmek, cima etmek. cennette, sonsuz. Ama burada insan onları zarureti kadar yapması lazım. Zaruretin dışında hep ahirete yönelmesi lazım. Bunun için de ölümün şerlerinden Allahu Teala'ya sığınması lazım. Ölümün kolay olması için. Onu dedik ama arkadaş sonra arada sorda dedik, o gün dersin başında söyledik. Aradan sonra konuşacağız. Ee, onu da unuttuk. Ölümün şiddetten korunmak için. Şimdi ölümün şiddeti hakkında Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu Teala'dan bir rivayet yapalım. Sonra onu da ilacını söyleyelim. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Kâbulahbar radıyallahu anh, ha? ki de, derdim ise hep Kâbulahbara bize vazet derdi diyorum size. Hani Mustafa oğlunun Kâbulahbarı işte Yahudilikten dönme, eski Yahudi, bilmem ne falan diye itham ettiği. Halbuki Kâb-ül Ahbar Hazretleri, en ileri gelenlerinden Hz. Ömer ondan vaaz alıyordu yani. Hz. Ömer ondan vaaz aldığı onu cerh edip duruyor yani, onu reddediyor. Üç Muhammed kitabında. E niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nur olduğunu söylemiş diye. Efendimizin nur olduğunu, Kur'an söylüyor, قَتْ جَاكُمْ Allah'ın nuru. Allah'tan nur geldise kâb nur demiş diye, kâb Ahbar'a hücum etti. ki ül Ahbar radıyallahu Teala. onun tırnağının tırnağı hiçbirimiz etmeyiz. Hazreti Ömer ona söylüyor. Yani ona soruyor, yanında çok gezdirirdi onu. E bütün kitapları biliyor, Mevla'nın kitaplarının hepsini biliyor. Tahrif edilmemiş yani, değiştirilmemiş olanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten sıfatlarıyla orijinal Tevrat'ı bildiği için o sıfatlarla tanıdı da iman etti. Onun için onlar muharref olmayan bildiği için önemli zaten. Öbür türlü şimdi İncil'i bilen papaz dolu. Ham dolu. Ama Allah'tan inen tevrat İncili ki onlar. Değiştirilmiş. Bu kâbul var, böyle bir ilmi var. Evet. Ahirette uğra uğraşın bakalım. Kâbul-i öyle demenin hakkı nasıl ödenecek? Hz. Ömer ona buyurdu ki hadis anil mevdu'' ''Bana ölümden haber ver.'' Bu Hz. Ömer Efendimiz hep böyle kabirler, ölüm, ahiret, mahşer bunlara çok önem verir. Allah'tan korkusunun artması için, ibadete şevkinin artması için zaten. Işte. Peygamber değil ama Levkane badiine, bir Levkane Ömer benden sonra peygamber gelecek olsa o da Ömer olurdu. Hadis-i şerifte beyan edilmiş. Daha ne arıyorsun ya? Yani? Ne büyük zat. O Hazreti Kıptan vaz istiyor. Bana ölümden haber ver. O da diyor ki, ölümü anındaki acıyı ve şiddeti şöyle sana anlatayım. Allah'ın kitaplarında okuduğuma göre diyor. Kendisi ölümü tatmamış ki. Dikenli bir dal. Her tarafı diken. Ama öyle az dikenler değil. Eline battı da ay falan. Ne öyle ay may. Baya dikenler böyle deve dikeni gibi. Her tarafı kuvvetli sert diken. Böyle büyük bir dal, her tarafı diken. Ama o diken hemen kırılan dikenler değil. Sert demir gibi dikenler. Adamın içine onu sokuyorlar burasından. Ağzından onu sokuyorlar. Feqadet kullu şevketin bir urk o dikenler, o dalın her tarafı diken. O dikenlerin her biri bir damarı tutuyor. Vücudun ana kadar damar var. Kılcal, ince, büyük, küçük bir şey. Efendim yollar gibi işte. An Ana yollar, ara yollar falan her taraf damar. Kafandan tırnağına kadar damar var. Her bir diken bir damarı yakalamış. Sonra sonra çekişi kuvvetli olan bir adam o dikenlerin tümün o dalın başı elinde onu çekiyor. Fecezeba cezbeten şedideten öyle şiddetli bir cezbeyle yani çekişle çekiyor ki fekata amina makata febka mabka. Bundan daha detaylı tarif olmaz. Çünkü Mevla'nın kitaplarındaki tarif. Bu ölümü yaratan <gülüyor> ölümü de yaratan Allah hayatı da yaratan Allah. O dalı diyor bütün vücudun her tarafına kadar o dikenler her bir damara takılmış vaziyette dururken bir şiddetli çekiyor artık o hele ki beynindeki damarlar nasıl biliyor musun? Beynindeki damara biliyorsun Nemrut'un kafasına sinek giren sinekle Beyinde o kadar hassas damarlar var. Bir tanesine böyle sinek değse ne olursun biliyor musun? Küt havaya zıplarsın. O kadar ağrıtır yani beyindeki. Bütün damarlar diken tutmuş. Sen öyle zannetme ki büyük bir damar acıdı. Beyin damarları dahil buna yani. Hepsi bir damara yakaladı, bir çekti. Artık belki ayaktaki o kadar acımadı ama beyindekiler seni ondan sonra diyor, koparttığını, koparttı, bıraktığını bıraktı. Bunu böyle anlatırdı, Hz. Ömer Efendimiz de böyle ağlamaya başlar, ölümü düşünür, Mevla'ya sığınır, iman selameti ister. Değil mi? Onun çok işleri var, radıyallahu Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlatırdı ölümü, kabir, ahiret falan. Bir kere sor dedi, Ya Rasulallah, bir şey sorayım, buyur dedi. Bizim aklımız başımızda olacak mı Münker ne şu halinde? Bu aklımız yerimizde olacak mı? Olacak dedi. O zaman ben onlara kafi gelirim dedi. Ya ne demek? Cevaplarını veririm dedi yani. O korktu ki komada gibi olursak aklım yerinde olacak mı dedi. Yerinde olacak dedi. Aklım yerindeyse dedi korkmam dedi. Çünkü imanım sağlam dedi. Radıyallahu teala. Rabbim şefaatine nâil eylese. Şimdi önümüzde böyle bir ölüm var. Önümüzde böyle bir hayat var. Önümüzde ebedi ahiret var. Bir defa ilk merhale, ilk konak ölüm. Yani konak demeyelim, konak kabir de, ilk hadise diyelim, vakıa en büyük musibet ölüm. Buraya hazırlanacağız. Çünkü o ise, ondan ilerisi daha iyi, daha iyi, daha iyi. Orada kötü haber geldiyse, ölüm meleği Allah'ın lanetiyle geldiyse, Allah muhafaza etsin, sana cehennem müjdesi verdiyse sen bitti. Daha seni. Ne anan kurtarabilir, ne baba. Ne karın, ne kocan, ne avukatın, ne paran. Mağnani maliye. Malın beni kurtaramadı diyor adam. Defteri sol elinden aldığı zaman. Helak hani sultaniye. Saltanatım demek ne kadar güçlüydi. Firavun olsa, karun olsa, şaddat olsa. Helak oldu gitti diyor. Saltanatım da gitti, her işim bitti. Onun için biz mutlaka ölüme hazırlanıp, tedarik görmemiz lazım. Onun da yeri bu dünyadır ve hala sıhhatli hayattır. Çünkü sıhhat bozulunca rükiâ eylemiyorsun, secdeye eylemiyorsun, abdest tutamıyorsun. Efendim, hiçbir ibadetle umre yapamıyorsun, haç yapamıyorsun, oruç tutamıyorsun, namaz kılamıyorsun. Yani sıhhat bozuldukça bütün vazifeler e, hakkı verilemeyecek duruma geliyor. On üçün şu sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyken mutlaka fırsattan istifade edelim. Ve bu dersleri takip edelim. Meclis bunlar, meclisler. Bu meclislerden ayrılmayalım. Ama gelebilen buraya gelir. Gelemeyen işte radyo imkanı var. Televizyon imkanı var. Bunlar büyük imkanlardır. Ama kullanmak lazım. Birbirinize ulaştırın. Bak şimdi sohbet başladı. Hemen haberdar edin. Herkesi haberdar edin. İşte bir şeyler anlatılacak. Abdülkadir G.L. Hazretleri'nin meclis dersi biter bugün inşallah. İkinci yarıda onu bitiririz. E ve böylece e, bir saat nasıl geçiyor hiçbir şey anladığımız yok yani. Zaten bize bir saat şey giriş bölümü gibi oluyor. E, biz alışmıştık iki buçuk üç saate. Onun için biraz az oluyor. Ama faydası var. İnsanlar da oruç falan çok da uzun dinleyemezler. Dinleseler de kafalarına kalmaz. E, batıl adamları uyarıyoruz. Şunları dinlemeyin diye söylüyoruz. Ondan sonra dün gece mesela acayip sinirim bozuldu. Efendim bu Mustafa Karataş denen adam. Ben duyardım, bilirdim, reddiye yapmıştım burada ben. Fakat arkadaş dün gece bütün konuyu neye ayırmış? Hem de en ince teferruatıyla, ilmi istilahlarla da konuşuyor. İsa aleyhisselam inmeyecek, Mehdi gelmeyecek, İsa aleyhisselam da öldü, efendim sizi kandırıyorlar diyor, uyduruyorlar diyor, bir şeyler diyor, bilmem ne bilmem ne Ya Rabbel alemin ben biliyordum bu adam bu kafada da bu kadar yani alenende söylediğini ben duymamıştım ama incelemiştim, bulmuştum yani duymuştum, kendimde duyunca Ya Rabbel alemin yalnız şuna sevindim Öyle bir şeyler konuşuyor ki kimse anlamadı. Yani ilmi konuşuyor. Müteveffike var, affike orada takdim varmış, Tehir varmış. Yok Allah önce onu diyememiş de onu mu sonra demiş de işte bir şeyler, bir şeyler söylüyor. Baya bir işte ben hadisçiyim diyor falan. Vay sen hadisçiysen sen hadisleri inkar etmek için mi hadisçi oldun? Ben diyor hadisçiyim diyor falan falan. E tabi şimdi onu soruyor. Nihat oğlu nasıl? Nihat oğlu zemzemle yıkanmış. Mehdi'yi de kabul eder. İsa-ı de kabul eder. eli i Mütevatir bütün her şeyin kabul eder. E şimdi bu adamın hiç dinlenmesi lazım diyor. Ama millet gelmiş oraya yazık. Savur vakti. Gecen ikisinde yaşlılar, gençler, sakallı, açık, kapalı her sınıf insan var. Bilmiyorum onlar yani hakikaten dinlemeye mi gelmiş yoksa programa konuk alıyorlar ya otobüsle bindiriyorlar, indiriyorlar. Hani onu bilmiyorum o nasıl oluyor? Bazen hakikaten gelir bize bizim olsa hakikaten gelenler oluyor. Ama bazı kanallar mı müşteri topluyorlar şeyle. Onu bilmiyorum meseli Ama yazık. Bu insanlar gelmiş böyle dinliyorlar şimdi. Bir şey de anlamadılar. Diyor ki İslam son din. Sanki bilmeyen var. Allah millet de diyor he doğru söyledi. Peygamberimizden sonra peygamber yok falan. Maşallah ne güzel hoca. Va peygamberden sonra peygamber var diyen bir hoca çıkmadı ki daha bugüne kadar. Sapıklar bile temiyor. Millet Allah, Allah ne doğru konuşuyor. Ben. E, nereye gelin Sadede gelelim. Esas mesele ne getiriyor? İsa Selam inmeyecek. Niye inmeyecek? E, peygamberden sonra peygamber olmayacağından. E, ne alakası var bununla? Peygamberimizden sonra kimseye peygamberlik verilmeyecek. Gelmeyecek değil. Verilmeyecek. İsa Selam'a ne zaman verildi? Da, Efendimiz'den önce verildi zaten. Verilmeyecek peygamberlik. Yoksa İsa Aleyhisselam'ın nüzüğünü şimdi e, iman İslam İlmihali'nin ilk iman bölümünde ana başlıklarda yok. Metinde. Ve lakin 70. sayfa zannedersem 95. madde. Ama sayfa 70 diye hatırlıyorum. Baktım ki biz bunu yazmış mıyız ya? Hemen kalktım ona baktım. Yazdığımı hatırlıyorum ama Firis'ten pek baştan bulamadım. Ama sonra diyor İsa Aleyhisselam'ın işte ineceği diye İsa kelimesinde alfabetikte var. Ben oradan buldum. İmam-ı Alûsi Hazretleri baş müfessir, müfessirlerin sonu Halid-i Bağdadi şey, halifesi büyüklerin en büyüğü evli, efendim ulemanın reislerinden ve bütün ulema onu kabul eder. Hatta selefiler bile kabul eder. Alûsi dediğim mi bütün dünya uleması durur. Ya bütün mezhepler durur, âlûsi dedim mi? Öyle bir hüccet bir zat. Alâder Efendi Hazretleri, âlûsi tefsir olarak yeter derdi. Ruhul beyanla âlûsi, ikisi için. Âlûsi'nin beyanı var. Orada lütfen okuyun, 70. sayfada. Diyor ki, bu mesele ittifaklıdır. Bütün alimler ittifak etmiştir ki, efendim, bir tane müçtehit, bir tane mezhepte İhtilaf yoktur ki İsa Aleyhisselam ölmüştür veya İsa Aleyhisselam inmeyecek diye bir tane alim diyen yok. Ancak kim der? Abdu, Afgani, bilmem ne, masonlar, bilmem neler. Bunlar da son 100 senelik reformistler. Bunların dışında geçmiş ulemadan bir tane ihtilaf eden yoktur. Bütün alimlerin görüşüyle ittifaklıdır. Bir mezhepte ihtilaf yoktur. İsa Aleyhisselam kıyamet yakın inecektir. O peygam, Efendimiz'in son peygamber olması ile çelişir mi? Çelişmez. Çünkü ona e, peygamberlik evvelce verilmiştir. Efendimiz'den sonra peygamberlik kimseye verilmemiştir. Ve verilmeyecektir. Bunları beyan ediyor. Cildini, sayfasını koydum. Orada. iman işlemliğinde. Orayı görürsünüz, gösterirsiniz. Orada kısa. Ama ben bu hususta ne yazdım? Müstakil kitabım var. Nüzülü Mesih. Kaçıncı Risale? Getirin kitapları bana mı? bari Risalenin adı kaçıncı var? Nüzülü Mesih ne demek? İsa Aleyhisselam. Nüzülü Mesih beşinci mi? Beşinci Risale. Nüzülü Mesih, İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair e, bu eserde bütün hadisler Buhari, Müslim, şu itikadi konularda hadisler sayı olacak. Ne dedi biliyor musun dün? Ne nane yedi? Dedi ki, evet dedi hadis var Buhari'de. ben de biliyorum dedi. Ben o hadisi bilmiyor değilim dedi. Sahih mi dedi Bukhari? Sahih dedi. Bak, öbürleri kadar da değil ha. Bu hepten dengesiz bu sefer. Çünkü hadisi de diyor ki Bukhari sahiptir diyor. Hadis de diyor. Ama diyor, sahih olan had hadis sahih diye diyor, inanmamız gerekmiyor diyor. Aynen böyle dedi. Bir de misalde ne verdi biliyor musun? Ben sana o zaman nice sahih hadis göstereyim dedi. Bak bak ne dedi, buraya dikkat et. Nice sahih hadis göstereyim, onlarla Allah'a etmiyoruz dedi. Mesela dedi, Abdest bozarken dedi kan dedi onda bozar onda bozmaz. Misal misal onu demedi de. Mesela dedi o hadisle o mezhep almıştır. Öbür hadis öbür mezhep almıştır. E gidi Karataş. Sen fıkıhtan bahsediyorsun. Burada itikattan bahsediyoruz. Fıkıhta İmam Şafii kan abdesti bozar diyorsa bozmaz diyorsa Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o suttaki hadisinden almıştır. Bozmadığına dair bir tatbikatı kan aldırdı abdest almadan kıldı. Oradan almıştır. Say hadisten almıştır. İmam-ı Azam efendimiz kan abdesti bozar dediyse onun da nesi vardır? Kan aldırdı, abdest tazeledi. O tatbikatından almıştır. Ha burada Allah ininde hak birdir. Hangisi haklıdır? O ayrı bir şey. İmam-ı Azam hangisini sonra yaptı ona bakmıştır. Çünkü belki gerike şeyi sonra neshedilen vahiy geldi demiştir. Ama burada İmam Şafii'ye uyan da Abdesi doğrudur. Onun mezhebindekilerin. İmam-ı Azam'a da doğuş. İkisinin de hadiste kaynağı var mı? He? İkisinin de hadiste kaynağı var mı? Var. Ama o hadisin kaynağı açısından incelemeler yapmıştır. O müştehit o hadisi kabul eder. Öbür müştehit öbür hadisle amel eder. Şimdi gelelim. İsa el-selamın inmeyeceğine dair bir hadis var mı? Öldüğüne dair bir hadis var mı? Peki senin dediğinden bu uydu mu şimdi? Sahih hadis, konuda tekse hem de konu İsa Aleyhisselam ölmedi ve ineceğine dairse bu fıkıhtaki ihtilafa benzer mi? Benzemez. Çünkü burada ve sellem haber veriyor bir şey. Haberinde yalan mümkün mü? Çünkü hiç haberlerde nesih de olmaz. Nesih ne demek? Bir ayet, bir ayetin hükmünü kaldırır ama ne husustadır o? Hükümlerle alakalıdır. Anladın? Mesela Kabe, Mescid-i Eksa'ya küble yapmıştı. Ne buyurdu? ve vecege şatral mesil haram. Kıble'yi tahvil ettim, şimdi mescidi harama dön. Bu nedir? Hükümdür. Haberlerde nesik olur mu? Olmaz. Ne demek nesik olmaz? Yusuf aleyhisselamın on bir kardeşi vardı. Yazıyor bunu? Haber mi bu? Yani tarihi bir bilgi mi bu? Haber bu. Peki. Şimdi başka bir ayet gelip, yok yanlış olmuş, on kardeşi varmış. Böyle bir ayet gelmesi mümkün mü? O zaman Allah'ın ilmi, ilminde yanlışlık olur. Hükümlerde olur. Neden? Bu zamana göre hüküm buydu. Zamana göre, şerata göre hüküm değişir. Bak biz 30 Ramazan tutuyoruz. Eski ümmet üç gün, her ayın üç gününü tutuyor. Bu hükümdür. Hüküm değişir. Haber değişir mi? Değişmez. Tevrat'ta, İncil'de ne gönderdiyse, Kur'an'da da aynısını gönderdi. Hükümler aynı değil. Rekatlar aynı değil. Zekatın nisapları aynı değil. Hüküm değişir. Haber değişir mi? Ne, neden? E, Yakup Selam aleyhisselam, Yusuf bu babasıydı da, bu nasıl değişecek? Öbür kitapta da yok, Yusuf'un babası değil, amcasıydı. E, böyle bir şey olur mu? Resulullah s. Aleyhisselam böyle, Seyen Meryem, Meryem'in oğlu yakında inecek diyor aranıza. Hem bu hadis Bukhari, hem de sayı olduğunu kabul ediyorsun, her sayı hadis islam edilmez diyor. E, peki bundan başka, bunu bozan, zaten hadis olması mümkün değil. Niye mümkün değil? Bu haber çünkü. İneceğini haber veriyor. Haberde nesih de olmaz. Yalan ihtimalde haşa. Rasulullah mukbiri sadıktır. Hadis ki Bukhari dedir ve sahittir. Sen de diyorsun ki Bukhari hadisleri sahittir diyorsun. Ama her sahihle amel edilmez. Ya sen kimi kandırıyorsun? Karşında milleti almışsın oraya. Herkes kafa sallıyor diye. Hadisle haberler noktasında asla çelişme olmaz. Ve yalan olmaz. Eğer sahihse hadis. Hadis sahihse. Bukhari ki sahih olduğunu kabul ediyorsun. Meryem oğlu inecek diyor. Fevktül Khinzir domuzları öldürecek diyor. On sonra. Ve fevksir us salib haçları kıracak diyor. Ve daul cizye cizyeyi kaldıracak diyor. Ya İslam yakılış diyor. Peki bu hadiste İsa Aleyhisselam'ın bizzat faaliyet yapacağını, dünyadaki tatbikatlarını söylüyor. Bu İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyeti olamaz. Maneviyatı olamaz. Çünkü burada fiiller söyleniyor. Kırmak. Öldürmek, hüküm vermek, devlet yönetmek, cizyeyi kaldırmak ne demek? Ordunun başındaki insanın yapacağı bir şey. Ben cizyeyi kaldırabilir miyim şimdi? Ben ne diyeyim? Cizyeyi kim kaldırabilir? Yani İslam devletinin başındaki insan kaldırabilir. Ya bunlar tatbikatta söylüyor. Bukhari hadisine geçiyor. Ve diyor ki bu hadis diyor bir tane olduğu için mütevatir değil. Nasıl mütevatir değil? Manada mütevatirdir. Aynı manada ne kadar hadis var? İmam Keşmiri Hazretleri bu kadar cilt kitabı var, اَتَّصْرِيح bir تَوَاتَرَ ف۪ي نُزُولِ Mesih, İsa Selam ineceğine dair hadislerin mütevatir olduğunu açıkça beyandır diye kitabın adı. Ve bütün hadisleri toplamış yüzlerce hadis. Yüzlerce sahabeden geliyor. Bu sefer bu mana ne olmuş oluyor? Aynı lafızla, Kur'an değil ki bu aynı lafız arayalım. Aynı lafızla olmasa da aynı manada sahih kitaplarda o kadar hadis var ki burada yalan üzere birleşmesi bu kadar sahabenin ve muhattisin Mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla buna ne deniyor? Manen mütevatir. Onu da anlatıyor millete. Yok diyor lafsan mütevatir değilmiş de, manen mütevatirmiş de, neneler böyle bakıyor. Lafsan mütevatir, manen mütevatir. Neneler böyle yapıyor tabii. Onlara dönerse böyle yapıyor, dönmezse nene işine bakıyor tabi de. Böyle bakın bakınca sunucu gibi, bakıyor kalkmış ayağa. E tabii o da böyle yapıyor. Ne yapsın kadın? Kadın ne yapsın lafsan mütevatir, manen mütevatir? Yaşlı kadın gitmiş. Ah gidi neneciğim ya, para veriyorlarsa size alın da, bazı elli lira yüz lira veriyorlarmış gelen konuklara da bilmiyorum, bedavaya gitmeyin ya, bedavaya, hoca diye bu adamlara bedavaya gitmeyin ya savuru kaçırıyorsunuz be ya savurda ne veriyorlarsa onda da bilmiyorum yağlıysa gidin tabii, yiyin tabii de inanmayın bu adamlara ya inanmayın bu adam arkadaş, yarabbel alim. Mehdi diyor, yok diyor, millete diyor, Mehdi gelecek, Mehdi gelecek, uyuşturdular diyor Mehdi'ye en çok inanan benim bekleyen benim ama en çok uyuta, uyutan da sensin ben uyutan değilim ki ben uyandıranım ben size hiç Mehdi gelecek nasıl olsa yatın aşağı dedim mi nereden uyduruyorsun Mehdi diye milleti uyutuyorlar diyorsun ya sen niye bahsetmiyorsun bu kadar dünyada Müslümanın başına gelen olaylardan anca hikayeyi anlatıyorsun orada niye uyandırmıyorsun milleti Mehdi gelecek diyenler uyutuyor he Hz. Mehdi hakkında da kitabım var Hz. Meti muhakkak gelecek. Ebu Davud hadisi, hadisçiyim diyorsun, Ebu Davud hadisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, levlem yapka minet dünya illa yatavu velallahu zelkeliyom dünyadan bir gün bile kalsa, son gün olsa, Allah elbette o günü uzatacak ve o günde ne kadar uzatacak? 40 sene, 80 sene uzatır. Bir gün bitmez. O günü Allah uzatır. Yani bu misal. Yoksa Zamanında gelecek, vaktinde gelecek, öyle gün uzatmasında değil. Ama diyor, şunu anlayın ve inanın ki bir gün bile kalsa ümidi kesmeyin. Bir gün bile kalsa o da son gün olsa, elbette Allah o günü uzatacak. Ehli beytimden adı benim adıma, babasının adı benim babamın adına muvafık düşen bir zatı gönderecek. Yani Muhammed İbni Abdillah, Abdullah oğlu Muhammed adında bir zatı gönderecek. Ahmet rivayetleri var, zayıftır. Muhammed ismi ta ve benim beytimden olarak gönderecek ve o zat zulümle dolmuş dünyayı adaletle dolduracak. Ve siz kar üzerinde de olsa, onu duyduğunuz zaman emekleyerek de olsa Türkmenistan'dan, Türkistan'dan, Bukhara'dan, Semerkant'ten, Horasan oralar, bütün oraların hepsi Horasan, İran'daki Horasan değil. Afganistan'a kadar gidiyor tabii ama sade oralar değil. Bütün Türkistan, Türkmenistan tarafından siyah sancaklı ordular gelecek. Onlar benim ehli olan torunuma, Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Siz de onlara iltihak edin ve kavuşun ve yetişin. Çünkü Allah'ın halifesi Hazreti Mehdi'nin yardımı o orduyla beraber Mekke'ye ulaşacak. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da var. Bu hususta da o kadar hadisler aldım kitapta, okuyun. Manen mütevatir Kendileri de sahite geçiyor. Hadis-i şerifler sahihtir. Bir adam bunlara inanmazsa ne olur? Hz. Mehdi hakkında da kesin yani Hz. Mehdi hakkında diyemiyorum. Ama İsa Aleyhisselam'ın nüzülü hakkında ben kitapta olmayanı diyemem, kıyas yapamam. Kıyası da ehli yapar. Ben kıyas yapacak bir alim değilim. Alimlerimiz yapmıştır. Ama İmam-ı Alûsi Hazretleri Diyor ki, son noktayı koyuyorum. İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın ineceğini inkar edenlerin kafir olduklarına dair bütün ümmetin alimleri icma ve ittifak etmiştir. Bak Hazreti Mehdi'yi inkar edene bunu diyemiyorum kitapta görmeden. O da bidat ehli olur, ehli sünnetten çıkar ama kafir demek çok zor iş. Ama Ali ibaresi inkar edenin İsa Aleyhisselam'ın ineceğini şu anda hayatta olması lazım inmesi için de. Çünkü hadiste diriltilecek de gönderilecek demiyor. Ve bu konuda Kur'an'da hiç bir ayet yok diyor. Bal gibi de var. Ve el kitab illal ey minen nebi kableme Hani onu öldüremediler, asamadılar, çarmıha geremediler. O ayet var zaten. Ama o diyor ki Allah onun canını aldı diyor yani. Onlar öldüremedi, Allah öldürdü diyor. Halbuki bu hadde diyor ki Nisa suresi. İsa aleyhisselam ölmeden evvel ehli kitaptan herkes ona iman edecek diyor. Peki İsa aleyhisselam bugüne kadar Yahudiler İsa aleyhisselam'a e iman etti mi? Ehli kitap kim? Yahudilerle Hristiyanlar. Hristiyanlar iman etti. Yahudiler etti mi? Etmedi. Hatta anasına iftira ettiler Peki ayet diyor ki İsa ölmeden ehli kitaptan bir kişi inanmamış kalmayacak. Çünkü dünyaya indiği zaman Yahudiler de iman edecek. Anladım mı şimdi? Bu durumda bu ayete göre İsa sem ölmeden ehli kitabın tümü e, ehli kitabın tamamı ona iman edeceği bildiriliyorsa Allah'ın vaadi haksa, Allah Teala'nın sözünde yalan olmazsa Kur'ansa bu Hadis gibi de değil, kaynak da sormuyoruz. Madem öyle, bu ayete göre İsa Aleyhisselam şu anda ölmemiştir. Çünkü ölmeden evvel el kitabın tümü iman edecek. Haber bu. Haber bu, haber. Namaz gibi hüküm değil. Haberde tekallüf olur mu? Olmaz. Nesk olur mu? Olmaz. Mevla diyor ki, İsa ölmeden el kitabın hepsi ona iman edecek. Kesin ayet. E etti mi hepsi iman bugüne kadar? Etmediyse İsa Aleyhisselam öldü mü? Ölmediği kesinleşti. Ayet yok diyor. Ve inne ulu zukruf suresi birçok müfessir diyor ki o zamir İsa Aleyhisselam'a gidiyor. Tefsirlerde İsa kıyamet alametidir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önce gelmesi nasıl kıyamet alameti olacak? Son peygamber gelmeden nasıl kıyamet alameti olacak? E bu da orada zamir ona mı gitti buna mı gitti? Burada zamir ona mı gitti buna mı gitti? Konuşuyorsun yahu bulmuşsun İnsanları, insanlara da hakaret etmeyelim ama Adamın bilgisi yok o konuda yani Adam dinliyor seni Sana güvenmiş hoca demiş Gelmiş orada seni dinliyor Sen de bu kadar insana Ramazan günü savurda ehli sünnetin itikatını inkar ettirmek için Bir saat konuşma yapıyorsun ya Yazıklar olsun Sana da seni çıkaran kanalda da Onlar zaten şov peşinde Atları da ona münasip Ve lakin bu millet iman peşinde kardeşim. Millet dinin imanını kurtarmaya yer arıyor. Onun için Ramazan şerif bitsin istiyorum. Niye dediler? Yanımdakiler anlamadılar. Ha bunlardan millet kurtulsun dedim ya. Her gece zehir zembeli. Sapık sapık itikatlar açmıyorlar. Her kanalda bir tane çıkmış ya. Birkaç tane müstesna tabi. El-i sünnet insanlar da var. Var birkaç tane var el-i sünnet insanlar. Onun için Allah için bu milleti uyaralım. Bu milleti Allah için uyaralım. Doğru adresler verelim. Artık kişilerin isimlerini vermeden olmuyor. Çünkü bütün ilahiyatçılar böyle diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Ama bunlar da ancak nereden çıkıyor? İlahiyattan çıkıyor. Anladım şimdi. Yani bunlar medreseden çıkmıyor. Bunlar ilahiyattan çıkıyor. Onun için Hazreti Mehdi gelecek bizi buna iman ettik. Allah Teala zürriyetlerimizden ona askerler kalkaylesin. Amin. İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla zaten bedenen de görüştü. Ve inecektir. Bu da bizim itikadımızdır. İman İslam ilmi halinde kısa da olsa 70. sayfada buna dair itikadi bilgiyi ve bunu inkar edenin kafir olduğuna dair kaynağı al bulursunuz. Ve e, ayrıca İsa Aleyhisselam ineceğine dair merak ediyorsanız o kitapta öyle hadisler var ki Sahih Müslüm hadisleri Dünya kopmadan neler olacak aklınız şaşar Onları okursunuz Hz. Mehdi'nin geleceği ile ilgili kitapta da Ne kadar hadis-i şerifler ve ilimler bulursunuz Hep beni alakası etmiyor ben herhalde o günü görmem Demeyin Çünkü ona inanmanız lazım Görmeniz şart değil Görürsen ona uymanız lazım Yetişmezsen inanman lazım Allah ve Rasulü'nün buyurduklarına Böyle şey olur mu? Süleyman Ateş'in dediği gibi atmosferde oksijen yok ya diyor İsa orada nasıl yaşayacak diyor. Şimdi bir diyanet reisliği yapmış, ilahiyat profesörü, Allah'ın kudretini kabul eden, mucizeleri kabul eden, imanı olan bir adam oksijen yokken Allah adamı nasıl yaşatacak der mi? İşte bunlar bu kafadalar. Zaten bu kafalar mucizeleri inkar ediyor. Ondan sonra efendim birçok mesele burada Allah muhafaza insanı dinden imandan edecek konular geçiyor. Bunlardan dolayı biz şimdi sırf bu Ramazan sohbetlerini akşam dinlesek, bugün de derdiye yapsak 30 gün biter. Akşam dinlesek, ertesi gün derdiye yapsak ama çoğuna rastlayamıyorum. Vaktim yok. Vaktimiz yok, mu? gidiyoruz bir de eve. Ancak buna rastlattım evla. Dolayısıyla sakın bir kişi İsa aleyhisselam öldü veya inmeyecek demesin. Hadis-i şerifler sahihtir. Hadis Şerifler mütevatirdir. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret vardır. Ve bundan dolayı inkar eden kafir olur diyorum bak. Hazreti Mehdi diyemiyorum bak. Onda ehli sünnetten çıkar diye biliyorum. Konuşmalarıma dikkat etmek zorundayım. İtikadi konulardan bahsediyorum. Hazreti Mehdi gelmeyecek diyen ehli sünnet olamaz. 72 sapık fırkanın birine gider. Ama İsa Aleyhisselam inmeyecek ve öldü diyen kafir olacağında bütün ulemanın icmağı olduğunu İmam Alıusu gibi bütün mezheplerin kabul ettiği bir alim söylüyor. Diyor ki İsa'nın ineceğini Hristiyanlar uydurdu. Bizim Müslümanlar oradan aldı. Yani Buhari Hristiyanlardan almış öyle mi? Müslüman oradan almış öyle mi? Ondan sonra bütün kitapta hadis okuyorsun. Kalan kısmında da millete hadis okuyorsun. O Buhariden, o Müslüman'dan. Hristiyanlardan girmiş öyle mi? Senin Buhari'ne Hristiyanlardan bir itikat girdiyse? O Bukhari'ye ne itimat kaldı? Daha ne okuyorsun hadisi? Bir de hadisçiyim diyorsun. Yok hadiste bari, hiç olmazsa hadislerin tümünü inkar eden bundan daha dengeli. Bu Bukhari'yi kabul edip de içindekini kabul etmeyen daha dengesiz oluyor. Dolayısıyla, Mehdi'lik de nereden geçmiş? Farslardan geçti, Şia'dan diyor geçmiş. Ya ne alakası var Şia'yla? Bütün ehli sünnet, hadis kaynakları Hazreti Mehdi'nin rivayetleriyle dolu. O Hristiyan'dan geçmiş, bu şiadan geçmiş, bizim Eyl-i Sünnet'in kaynakları, gelen geçenin yolu. He, Her gelen rivati bizim Bukhari Müslüm almış. Nasıl sahih oluyor o zaman? Bu Bukhari Müslüm nasıl sahih oluyor? Sen sahih diyorsun. Hristiyan'dan geçen bir itikadı, içine koyan bir kitaba nasıl sahih diyorsun? Sen çok dengesiz konuşuyorsun Hoca Efendi. Öbürleri hiç olmazsa hadislerin tümünü reddediyor. Adam en azından bir yolunu çizmiş. Yani... O tamamen dinden çıkmış tamam da E seni nereye sokacağımızı şaşırttık ya Yani öyle Sen hangi gruptansın Hadise inanandan mısın İnanmayandan mısın E sen en sahi, en mütevatir konuları inkar ettikten sonra O kadar kuvvetli hadisler daha başka bir konuda bulanmaz ki Mehdi ve İsa selam'ın konusunda Manen mütevatir olacak kadar fazla hadis var e, Diğer öbür konuların hiçbiri Manen mütevatire ulaşacak O kadar sıhhatli değil e sen onları kabul ederken bunu nasıl reddediyorsun? Allah Teala ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri bu itikatlara sapmaktan muhafaza eylesin. Bu halkımızın Allah gözlerini, kulaklarını eli sünnete çevirsin. Kalplerini, akıllarını ehli sünnetin itikadını anlamaya kabule muvaffak eylesin. Allah Teala bu ehli sünnet dışı konuşanların fırsatlarını iptal eylesin. Allah'ın imkanlarını imha eylesin. Allah'ım bunlara yol verenlerin yollarını kapatsın, ihlaka eylesin. Allah'ım oruç Allah'ım el-i sünnet dışı konuşanları sustur ya Rabbel'e amin. amin amin. Ama işte hoca de o zaman da e, hak batıl kıyamete kadar devam edecek meselesi var. Onun için bunların hepsi susarsa, e, tek hak kalırsa da imtihan olmaz. Ben korkuyorum bu imtihanda zavallı insanlar kandırılacak. Zavallı cah cahil halkımız e, ...inkar ettirilecek... eli i sünnet dışı fırkalara saptırılacak... ...benim derdim odur... ...benim başka bir derdim yok... ...ben Mustafa Karataş'ın rakibi değilim... ...hani o hocayı çıkartmayın da beni çıkarttım... ...ben 10 bin lira aşağıya çalışırım demem... ...anlıyor musun? Benim öyle bir dertlerim yok... ...hiçbir çıktığımdan bir kuruş para almadım ben bugüne kadar... ...amma velakin ...ben bu milletin itikadı için üzülüyorum... ...yoksa adam para da alsa haram değil ha... Nihat hocaya çatıyorlar bilmem ne bilmiyor Ne çatıyorsun? Adam orada emek ediyor bilmem ne diyor Para almak haram değil Anladın mı? Yani onun aldığı para haram değil ama Pazarlığıdır şusudur bu sana ne? Sana ne ya? Helalim parasına karışıyorsun Adam parasıyla ev almış araba almış otel yapmış bilmem ne yapmış O Emre Uslu mudur nedir? Konuşuyor serseri serseri Ondan sonra efendim o öyleymiş böyleymiş sen o parayı ne yapısın, otel mi yapmışsın? hacı mısın, hoca mısın, sana ne? Bir şeyin haram olması için, fıkıhta haram olanlar belli midir? Belli. İçki satıyorsa, otelde içki varsa harama girer. O, lokantada içki varsa harama girer. Domuz eti varsa harama girer. Eşlik adam helal, et satıyor, bilmem ne kazanıyor. Sana ne? Zekatını veriyor, veririz. verecek tabii. E, vermiyorsa, ya o da sana ne? Nasreddin hocan döndü. Baklava tepsisi gidiyordu. Değil mi? Böyle biraz baktı falan. Adam dedi ki sizin eve gidiyor hocam dedi. Ne bakıyorsun dedi. Sana ne dedi. O da yok yok dedi. Bana geliyor dedi. Yav dedi. Dalga geçtim dedi. Bana ne dedi. Yani bu tepsi ya sana gidiyor ya bana gidiyor. Sana ne? Bana ne yani? Serseri serseri milletin rızkıyla, helalıyla, haramıyla uğraşmayın. Ahmet Hakan'a düşmüş. Nişan taşış çocuğu. Gitmiş orada el alemin rızkından bahsediyor. Nihat Hoca'nın parasının bilmem nesi. İşte senin gibilerin ağzını yorar onun parası. Ne konuşuyorsun sen? Oruçunu tut, namazını kıl, teravihe git, karılarla gezmeyi bırak, tevbe istiğfar et, evlen, değil mi? Müslüman olarak sana benim tavsiyelerim, dualarım, Allah hepsini hayırla sana nasip etsin. Amin. amin. Bak bu kadar da amin aldın kardeş. Ben sana beddua mı ettim? Sana ne Hoca'nın parası ya? Adam Ehli sünnete göre konuşuyor mu? Konuşuyor. Doğru konuşuyor? Konuşuyor. Ben ona bakarım. He ben para almayabilirim, o alabilir, onun ihtiyacı olur, benim olmaz. Bunlar ayrı şeyler. Bunların hiçbiri benim rakibim değil. Ben Fatih Çıtlığ'ı dinleyin, niye diyorum? Niye kıskanmıyorum? Doğru konuşuyor ehli sünnete göre adam. Dinle. Nihat hocayı dinle, onu dinle. Cevat Akşit hocayı dinle. Dolu hoca efendiler var. Ben bunlara hiçbirine itiraz etmem. Necmettin Nursacan Hoca Efendi. Maşallah el sünnet adamlar. Dolu. Ama işte bunlar bulmuşlar bu adamları. Nasıl bulmuşlar? Nereden bunları? Kim bunları meşhur etmiş, parlatmış? Şimdi bütün milletin itikadını bozuyorlar. Hepsinin günahına ve baline de bunlara yol verenler ortak oluyorlar. Allah Teala bizi el sünnet itikadında muhafaza eylesin. Amin. Sabit eylesin. Efendi kardeşler, bugün ara vermeyelim. Çünkü bu reddiyeden dolayı e, bu diye çok önemliydi. Bunu herkese duyurun. Allah için kesin söylüyorum. Bu gibi Bukhari ve sahih ve mütevatir ve itikadi el-i sünnet metninde geçen konuyu inkar eden bir hocayı dinlemek caiz değildir. Caiz değildir. Arada kesmeyin caiz de, de, kelimeyi. Tamam mı? Arayı boşluk bıraktık diye. Caiz değildir. Asla dinlemek caiz. Ben başka meseleleri dinleyeceğim. Ondan sonra da ne diyor biliyor musun? Ya mantığım durdu ya. Kadını biri telefon etti, fetva sordu. Dedi ki Hanefi mezhebine göre uyan da bala Ne Hanefi mezhebi kaldı ya? İsa Hocam inkar ediyorsun. İmam-ı Azam'ın itikat kitabını, Fıkıh Ekber'inin metnine, metinlerini inkar ediyorsun. Hadislerde buyurulan kıyamet alametleri haktır inkar ediyorsun. İsa selam yok, Mehdi yok, ne kaldı? Kıyamete yakın. He? Kur'an'da yok. Kur'an'da yok. Deccal ne olacak? Bilmiyorum Deccal hakkındaki görüşünü. Deccal da Kur'an'da yok. He? Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazda sığınmış. Her namazda sığınmış. Sayyadis falan. E sen şimdi ondan sonra da Hanevi mezhebinden bir fetva veriyorsun. Ya sen evvel Eli sünnete göre itikadını düzelt de sonra hanefi mezhebinden fıkha geç ya. Ne tezat, ne çelişki, Hanevi mezhebi dediğin o mezhebin imamlarının tümü İsa aleyhisselamın ineceğini kabul etmiş. Ve kitaplarında yazmış. Sen onu kabul etmeyen bir adam olarak hani bir Mezhebi'nin kitabına nasıl bakabilirsin ya? Onun inancında değilsin ya. Onun içindir ki bizler evvela bak o hadiste kaldı ya. İmanen ve <gülüyor> haber. Hiçbir şey de demiyorsunuz ha. Ne gelirse eyvallah. Böyle olmaz ki hocam. O hadis yarım kaldı diyoruz iki üç gün evvel. İki şartla dedim. Üç hadis var dedim. Ramazanda tutan. Sonra Ramazanda kıyam teravih kılan. Sonra Kadir gecesi ihya eden. İmanen ve ihtisaben. Birinci şart neydi? İnanarak. İmanı el-i İkinci şart neydi? Orada kaldık. İhtisap yani ihlas. Onun müjdelerini söyleyeceğiz. Şimdi onun müjdeleri söylemeden evvel birinci şartta geldik yine takıldık. İmanen. Ne demek? Bir adam Ramazan-ı Şerif'in tümünü oruç tutsa, haramlardan sakınsa, orucunu takvayla tamamlasa, bütün gecelerinde teravih namazları kılsa, Kadir gecesi zaten hangi gecesi her gece kıldığı için ona da mutlaka denk gelecek. Ve özellikle Kadir gecesine de hakikaten muhafakat edip ihya etse. Peki, bu adam İsa aleyhisselam ölmüştür, kıyamete yakın dirilmeyecektir diye inansa, bu adamın namazı, orucu kabul müdür? İnkar eden kafir olacağı kadar ciddi bir konuysa bu, bütün alimlerin beyanı veçile, ve İsa sevfeye'ti thümme yutvi, li deccalin şakiyyin zi habali, emali, ya mektup i̇mam Rabbani'nin en çok önem verdiği emali kasidesi, yani itikadın metni, İsa yakında gelecek, sonra deccalı helak edecek diyor. Bu kadar itikad kitaplarına geçmiş, mütevatir hadislerde beyan edilmiş, Kur'an-ı Kerim'de işaret edilmiş, böyle bir konuya inanmayan bir adam, Deminki ki okuduğumuz üç hadisteki müjdenin iki şartından birincisi olan imanen inanmak şartını yerine getirmiş oluyor mu? Peygamber'e inanıyorum, dediğine inanmıyorum. Nasıl oluyor? Bukhari sahi mi? Sahi. O hadis peygamber demiş midir Bukhari'deyse? Sahi diyor ya zaten. Demiştir. Peki inanıyor musun? İnanmıyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelse yüzüne söylese inanmayacak. Nerede kaldı bu iman? Peki, ''Amentübillahi ve Melaketi ve kütübî ve rusûlî'' Peygamber'e iman ne demek? Ben onun dürüst adam olduğuna inanıyorum. Para yemez. Peygamber para yemez değil mi? He. Dediklerine inceleriz. Aklımıza yatarsa. Peki bu Peygamber'e iman mıdır? Ben hadislerden, her hadis hakkında bunu diyemem itikadi meselede. Niye diyemiyorum? Mesela diyoruz 15. gece şu namazı kılana şu sevap var. Hadis-i şerifin kaynağına göre, eğer kaynaklar zayıfsa, amel edene aynı sevap var, mükafat var diyorum. Ama bir adam kalkıp bu hadisi kabul etmiyorum dese, ona kafir diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü neden? Hadisin kaynağı itibariyle İhya-ül-Ümüddin'de geçiyor, Hunye'de geçiyor vesaire vesaire. Mütevatir olmuyor yani. Şimdi sahihlik başka bir de mütevatirlik başka. Ama itikadi konu ne demek? İsa Selamın ineceği, Hazreti Mehmet'in geleceği, hem hadislerin sahih kaynaklarda var. İnan, itikat ve fıkıh zayıf hadislerle tespit edilebilir mi? Edilemez. Bir şeye inanacağımız bir konuysa hadislerde ne ararız mutlaka? Çok ağır şartlarla sahih olmasını ararız. Öyle mi? Öyle. Fıkıhsa helal haram gibi. Bu helal mı, haram mı? Oradaki hadislerde kaynakları ne yaparız? Ahmet İbni Hanbel söylüyor bunu. Çok şiddetli ararız. Ne demek? Çünkü adama yasak diyeceğiz veya serbest diyeceğiz. Sorumluluklu iş. Hadisin kaynakları nerede geçiyor? Bukhari mi, Müslim mi, vesaire vesaire. Ama şu namazı kılana şu sevap var. Onun kaynağını çok araştırmayız. Çünkü Allah Teala Hüsnü Zan'la göre muamele eder. O namazı kılsa ne zararı var? Adam o faziletli namazı kılsa sevabını da alır. Helal değil, haram değil. Anladınız mı? Bunu kaç kere size ilmi olarak söyledim. Dolayısıyla... Hadisin sayı olması da mütevatir olması anlamına gelmez. Her sahih mütevatir değildir. Mesela sen Sübhanallah İbamcı, Sübhanallah lazım işte şu kadar fazileti var Müslim'de okuduk. Sahih midir? Sahittir. Müslimse adı sahih-i Müslim zaten. Kitabın tümü sahih. Hadis sahittir. Hadis sahittir ama mütevatir midir? Değildir. Çünkü mütevatir hadis az var. Mütevatir demek aynı konuyu aynı lafızda Birçok sahabeden birçok cemaat toplu toplu duyacak. Böyle sohbet gibi cemaatler duyacak. Bu birkaç tane var. Öyle mütevatir arıyorsan, sekiz, on, on, sekiz böyle. Mesela, ''İnneme la'malu'' ''Bin niyat'' Ameller, niyetlere bağlı. Bunu şimdi, lafsan mütevatir Yani lafsan, ne demek lafsan? Hazreti Ömer diyor ki, bu lafızla duydum. Enes bin Malik diyor, bu lafızla duydum. Peki, Hazreti Ömer'den duyanlar elli kişi. Bu lafızla duydum. Hazreti Enes'ten duyanlar yüz kişi. Bu lafız da duyun. Bir da gelmiş. Bunun lafzı da mütevatir. Kur'an gibi. Nasıl elhamdülillah rabbil alemin. Bunda başka bir lafız yok yani. Bunun ihtilafı yok. Ama diğer hadisler sahih olduğu zaman, mesela men menkale kim derse ki, subhanallahübiham diye miye temerde yüz kere mesela. Menkale, kaçman Mana bu. Nedir? Günahları denizin köpükleri kadar afol. Olsa af olur. Müjde var. Öbür sahabe diyor ki Sübhanallahü ve hamd'i yüz kere diyen günahları af olur. Ama o derken diyor ki menkale diye başlama diyor da. İnne menkale. İnne men. Şüphesiz o kimse ki. Şimdi bunu menkale ile inne men ne oldu? Fark etti. O zaman bu nereden düştü bu şimdi? Lafzan mütevatir olmaktan düştü. Ama mana ne oldu yine? Mana aynı yere vuruyor. Şimdi İsa aleyhisselamın ineceğinin hadisleri Aynı kelimesi kelimesine hepsi aynı şey rivat etmemiş. Ama mana olarak hepsi inecek demiş. Orada birinde haçı kıracak var, birinde domuz olmayabilir, birinde cizyenin kaldırması olmayabilir ama inecek. Hepsi bunları beyan etmiş. Bu manayı topladığın zaman ne oldu bunun manası? Peki, laf, e, murat edilen şey lafız mıdır, mana mıdır? He? Yani Süfhanlı Ebu Hamdi kere günahları e, affettiriyor mu? Affettiriyor. Mana bu mu? Bu. Bizim inanmamız gereken de bu, amel etmemiz gereken de bu. Lafız Kur'an değil ki bu namazda okurken yanlış okumayayım, inne var mıydı yok muydu yani. O zaman sen ne konuşuyorsun? Anladınız mı şimdi? Biraz bir de ilmiye girdik ama ben biraz herkesin anlayacağı şekilde konuşmaya gayret eden biriyim. Yani herkes anlar. Profesör de anlar. Hamal kardeşimiz de anlar. Başımın tacı. Vakit bulamamış, hamallık yapıyor. Adam helalından rızkını çıkartmaya çalışıyor. Çoğu profesörden eftaldir. Benim nazarımda o hamal kardeşimiz. <gülüyor> şükür eden helalından parayı çocuğuna nafaka götürmeye çalışıyor. Ama bundan dolayı vakit bulamıyor, araştırma yapamıyor. Yoksa onun da profesörden az aklı yok yani. <gülüyor> Okusaydı o da onu geçerdi. Ama herkes buna fırsat bulamamış diye. Bundan dolayı adamın altında etiketi prof diye, doçent diye dedikleri doğru demek değildir o nasıl böyle asıyor kesiyor? İslam son dindir falan. İslam son dindir. O son din İslam'da da İsa geleceği bildirilmiştir. Pey Peygamberimiz son peygamber. Evet ben de imza atıyorum. Son peygamber. Ama o son peygamber yalancı değildir. Çünkü o peygamber Bukhari hadisinde Bukhari'de sahittir, yalancı değildir. O son peygamber buyurmuştur. Benden sonra Meryem'in oğlu inecektir. Son peygambere inanıyor musun? Buyurduğuna da inanacaksın. Çünkü İsa Aleyhisselam peygamber daha önce olmuştur. Yeni peygamber olacak değildir. Anladınız mı? Anladık. İnandınız mı? İnandık. Milleti inandıracak mısınız? İnandıracağız. Bizim İsa Aleyhisselam'a kavuşmamız maksat değildir. Kavuşursak Allah ona uymayı nasip eylesin. Bizim maksadımız Allah ve Resulü'nün buyurduklarına inanmaktır. Şu amelle ilgili şu anda bir o muhatap değiliz. Hazreti Meti e, çıktı deseler, araştırsak sıfatları uysa gidip ona uymamız gerekir. Ama şu anda böyle bir vasıfta insan olmadığına göre bir de ne anlatıyor biliyor musun? Bir de diyor ki ya diyor ben diyor fuarda diyor, kitap imzalarken diyor, geldi diyor biri diyor bana dedi ki diyor ben İsa'yım dedi diyor. Dört saatlik yoldan geldim diyor. Peygamberi rüyada gördüm diyor. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem demedi bir saatte. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem demedi. Aleyhissalatu vesselam da demedi. Aleyhisselam da demedi. Bir kere demedi. Hadisçiymiş. Evvela hadis rivayet etmenin adabı hakkında kitaplar okudun mu sen? Salavatsız bir kere ismi anılmayacağının. En cimri benim adım anılıp da salavat okumayanları. Duydun mu sen? Benim adım yanında anılıp salavat okumayanın burnu sürtürsün, uzak olsun rahmetinden, Cibril'in bedduasını hadisçisin, hakim müstedrekleri vaat ediyor, duydun mu sen? Bir kere sallallahu aleyhi ben duymadım, yani dinlediğim kadarıyla. Ve, çünkü çok Peygamber lafı geçti. Bu durumda, ben Peygamber rüyada gördüm demiş adam. Dedi ki sana bak Mustafa gel Karataş Hoca gelecek, git şuraya, sen İsa olduğunu söyle, seni ilan etsin demiş. O da dedim ki diyor, mucizem var mı? O da dedi ki diyor hele sen bir ilan et ben mucizeler sonra verilecekmiş bana dedi diyor falan falan. Bunu neye söylüyor biliyor musun? Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellemin Buhari'deki hadislerine karşı söylüyor. İşte İsa inecek lafları, kurafeleri böyledir diyor. Önüne gelen rüya görür diyor, bana gelir diyor. Yahu Allah'ın delisi, kafa yiyen birisi kalkmış ben Mesih'im demiş. Her gün çıkıyor böyle birisi. Sen bu adamın rüyasıyla Buhari'deki hadisi nasıl kıyas edersin be? Millete dalga geçirtmek için, hadislerle alay ettirmek için böyle hikayeler mi anlatıyorsun? Bir hocaya, bir ilim adamına aklını yitirmiş bir adamın gelip gördüğüm rüyayla beni ilan et demesinin maskaralığı, bir ilim adamına bu hadisleri konuşulan bir ortamda, itikadi bir meselede rivayet edilecek şey midir? Yazıklar olsun. Ne bileyim, dinleyenlere bir Allah hidayet versin diye. Allah dinleyenlere hayırlı kaynaklar göstersin Allah'tan. Çünkü bu batıl kaynaklarda duranlar, batıl konuşanların sohbetlerini dinleyenler mutlaka zehirlenecekler, mutlaka şüphelenecekler, mutlaka etkilenecekler. Sizin ilminiz onlara cevap verecek derecede yeterli değildir kardeşlerim. Onun içindir ki bunları dinlemek, eli Sünnet itikadına muhalif konuşanları dinlemek caiz değildir. Bunların fıkıhtaki itikat kitaplarındaki ismi mübte diye yani bidat ehli. Yani sahabenin itikadına efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin inandığı şeyler ehli sünnet vel cemaat oluyor. Sahabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sahabeden sonra yenilik çıkaranlar itikada bir reform yani yenilik sokanlar Mu'tezile, Cebriye, bütün 72 fırkanın hepsi sahabenin döneminde bir kısmı çıksa bile hepsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itikadının dışında çıkmış, sahabeden sonra yayılmıştır. Bundan dolayıdır ki bunlara bid'at ehli denir. Bu bid'at sakal kesmeye, sakalı kısaltmaya benzemez. Bu bid'at böyle basit bir bid'at değildir. Yani sofrada mı yemek yenir, masada mı yemek yenir? Şimdi masada yemek bid'at. Ona bidat ama günah mı? Değildir. Bacağım ağrıyor, şeyim ağrıyor, yere oturamıyorum, etemiyorum. Masada yedim. Efendi Hazretleri dedi, Efendi Baba'ya sordum. Dedim, Efendi Baba masada yemek nasıldır? Yemesen sormazdın diyor. <gülüyor> Şimdi bunlar, e, yani bir helal haram beyanı değildir. Şimdi, peki, yere sofra kuruyorsun. Şimdi bizim mollalar da öyle, sofiler falan hep masaya oturmaz ama sofraya otur. O sofra da bidattır. Yani bidat şu demek, Efendimiz sallallahu aleyhi direkt yere sererdi. Ha sofra var mıydı da yok muydu da koyardıydı da koymazdıydı da onlar ben bilmiyorum. Ama hadislere bakarsan direkt mendili yere sereceksin. Ha ama ben sofrada yiyorum, caiz. Masada yiyorum, caiz. Caiz değil mi şimdi? Caiz, yeter ki başkasının karısıyla oturup yeme. Öyle aynı masada kara erkek karışma yani. O caiz değil. Şimdi peki burada... Benim dediğim bid'at böyle bir bid'at mı? Değil. Bu nasıl bid'at? İtikatta bid'at. Yani hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları bildiği için bunların çıkacağını kaderi inkar edenlerin, bunları inkar edenlerin koltuğuna yaslanıp da Kur'an'da var mı? Kur'an'da varsa uyarız diyenleri hep hadis-i şeriflerde haber verdiği için buyurmuştur ki sallallahu te aleyhi ve sellem hatta kader yok diyenlerse cenazesine gitmeyin, hastalarını ziyaret etmeyin hasta olsalar e bu Davut hadisidir. Bunlar nereden bildi? Sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bildiği için, Mevla bildirdiği için diyelim. Zaten onların delili neredendir? Bu hadisler diyor olmaz. Neden peygamber gaybı bilmez? Allah bildirirse bilir dedik biz de zaten. Allah ona da bildirmiyorsa gaybı zaten o zaman benden ne farkı kaldı? He? Benden ne farkı kaldı? E o vahi geliyor da. Vahi ne geliyor? Vahi de bildiriyor. Allah bildirmeden bilemez. Öyle de. Öyle de. Yoksa Allah ki ona gayb bildirmiyor. İlhamenirtizam-ı Resul, seçtiğim, razı olduğum rasullere gaybı bildiririm diyor cin Suresi'nde. Bu ateni diyeceksin. Hal böyle olunca bu mezheplerden haberi var. Sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ve buyurdu ki Sallallahu aleyhi ve sellem: Kim ehli sünnet itikadına muhalif bir şey inanç bakımından uydurursa Allah Teala onun farzını da kabul etmez, nafilesini de kabul etmez. Ve bunlara kim tazim ederse, menvakkarı sahibi bid'atim bunlara değer verirse ...sözlerine kıymet verirse, bunlara hürmet ederse... fakat <gülüyor> ...islamı yıkmaya yardım etmiş olur. Hadis-i şeriftir. Ve bunların tevbelerinin kabul olunmayacağı... ...niye tevbe bunlara nasip olmayacağı... ...halkı söylemiyorum. Çünkü neden diyor? Çünkü onlar o bidatı uydururken... ...hak olduğu düşüncesiyle uydururlar... ...onun için bir daha onu terk edemez. Bir adam cahil olsa öğretirsin. Bu adam bile bile yaptığı için... ...tevbe de nasip olmayacağını beyan ediyor... Bundan dolayı Yahudiden Müslüman olan bulursun. Hristiyandan birçok Müslüman olan bulursun. Hristiyandan birçok bulursun. Musaponundan, Budistinden, şusundan, busundan bulursun. Bidat ehli, mutezileden şundan bundan bir tane dönen bulamazsın. Bu sapık itikatlardaki hocalardan bir tane tevbe ettim diyen ölümünden evvel göremezsin. Hatta e, İmam Birgivi Hazretleri buyurmuşlar ki Mustafa Özcan Hoca da yazmış bugün. Yani ya bugün ya dün. Okuyun o gazetede çok ilimler var Orada ya, imam bir gibi ne buyurmuş Bir müslümanı ehli sünnete çevirmek On kafiri müslüman etmekten evladır Bir müslümanı ehli sünnete çevirmek itikadını düzeltmek On gavuru müslüman etmekten evladır Çünkü neden Sünnet, Yani müslümanım diyenlerin itikadı bozulmaya yüz tutarsa Bu öyle bir yayılır ki Yarın gavurlar da müslüman olsalar O bozuğa göre müslüman olacak Anladın mı şimdi? Çok mühim! Sen şimdi götürüyorsun adamı, ee, kadını almışsın, müftüye! E, müftü bozuksa? Buna kelime-i öğretti, bu Müslüman oldu. Tamam bu sıfır kilometre. Müslüman oldu, el-İslam ve bu i geçmişin, geçmişini kesti attı İslam. Yani bu adam sıfır oldu. Ama müftü kim bilir kaç senelik günahkar veya bozuk adam. Onu bilmiyoruz. Müftüye sağlamsa ne mübarek müftü? Allah selamet versin. Ama müftü İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanmayan bir müftü ise. E şimdi burada adam yeni Müslüman oldu, sıfır kilometre günahsız, ama müftü eli sünnet dışı, bir tacı. Ne yapacağız şimdi? Bu yeni Müslüman olan vatandaş veya neyse Müslüman oldu kardeş diyelim. Bu dese ki müftüye, bu durum nedir? Müftü de ona dese ki bırak öyle kurafeleri. Dese, ne yapacağız şimdi? Bu yeni Müslüman olan adamın itikadını bozdu bu. Onun için evvela Müslümanım diyenleri eli sünnet yapacağız ve ehli sünnetim diyenlere ehli sünnetin ne olduğunu öğreteceğiz ve eli sünnet dairesinde kalmalarını temin edeceğiz sağlayacağız ki yeni müslüman olanlar da gidip ıshit müslümanı olmasın vehabi müslümanı olmasın mezhepsiz olmasın kitapsız olmasın hadissiz olmasın bak görüyorsun müslüman oluyor doğru üste gidiyor çünkü ne lazım böyle müslüman şimdi ne lazım? Ne, nesi Müslüman oldu bunun şimdi? Gidip Müslümanı kesmeye Müslüman oldu. Cavurların maşası oldu. Mezhepsizlerin maşası oldu. Bize öyle Müslüman lazım değil. Bize ehl sünnet vel cemaat mezhebi içerisinde sağlam duran amelinde kusur küsur olabilir hepimizin. Ama itikattan asla taviz vermeyen, o da bir görüştür dinleyelim demeyen, asla bid'at ehli reformist mezhepsizlere hürmet etmeyen, saygı göstermeyen, fikirlerine asla itibar etmeyen. Anladım? Hakaret eden demiyorum. Ama el üstü dışı fikirlerine saygı göstermeyen diyorum bak. Anladınız mı? Bu şekilde Müslüman yetiştirmemiz lazım. Bizim derdimiz bu. Allah ölene kadar bize bu yolda mücadeleyi nasıı belir. Bu işler siyasetin işi başka. Riyasetin işi başka. Onun tüzüğü başka. Öbürünün e, bilmem nesi başka. Biz din adına konuşuyoruz. Biz de taviz olmamalı. Biz sağa sola dönemeyiz. Onu bunu dedi, bu bunu dedi. Bu hatırlıdır, bu şanlıdır, bu şerefli, bu şunun dostu, bu bunun amcasının oğlu. Bizi ala kadar etmemeli. Kimsenin makamı, mevkii, heybeti bizi hakkı söylemekten engellememeli, korkutmamalı. Allah için kaim olun, Allah için şahit olun ya. Allahın Rasulü hadisleri alenen inkar ediliyor. Biri bir şey demiyor ya. Ehli sünnetin itikadı alenen inkar edildi dün gece. Mütevatir konular inkar edildi. İnsanları kafir edecek konular kocaların ağzıyla vaz edildi. Ve bir kişi buna bilgi vermedi. Bugün niye Diyanet açıklama yapmadı? Sitesinde niye açıklama yapmıyor? Dün bu kişi böyle konuşmuştur ama bu mütevatir bir konudur. Bütün ehli sünnet itikadının metinlerinde zikredilmiştir. Halkımız bu konuda şüpheye düşmesin. Demek bana mı düşerdi yani, bu Diyanet ne iş yapar, ne güne lazım, bunu niye denetlemiyor, bütün bu kanalların denetilmesi lazım. Denetlenilmesi lazım, konuşanların şeyleri, hepsine birden yetişemezse elemanlar, sonradan kayıtlarını nasıl retük bütün televizyonları karıştırıyor, Diyanet de din adına konuşanları, hepsini dinlemesi lazım, o kayıtların üzerinden halkı bilgilendirmesi lazım. Bu hadis sahihse, Mütevâtir mütevatirse bu nasıl inanılmayacak kardeşim? Ama nerede? Nerede? Reis inanıyor mu acaba? İsa Aleyhisselam'ın ineceğine. Bir de ona sormak lazım. Öyle mi? Evvelki reis inanmıyordu. Bu şimdikinin görüşünü bilmiyorum. Bilmediğim şeyi ben konuşmam. Bilmiyorum, araştırmadım. Evvelki reis inanmıyordu. Adam sakalıyordu. Bardak olumu neydi? Sakal sünnet değil dedi ya. Bukhari'de bu kadar hadis varken bir Ahmet Hakan'a dedi ki yani sen sakallısın yanlış anlama ama dedi. Ulan Bukhari dedi inkar ediyorum. Peygamberimizi inkar ediyorum diye. Özür dilemiyor da. Ahmet Hakan diyor sen sakallısın hani. Sen, sana dok adam dedi zaten bana ne dedi ya sen. Sünnet mi değil mi onu anlat dedi yani. Ben niye bıraktım sana ne dedi yani. Ya şimdi adam karşısındaki spikeri hatırını sayıyor da yanlış anlama diye özür diliyor da Allah'ın Resulü'nün Halifülmüştükin Müşriktlere muhalefetin ve fururullah ve şevarip sakalları uzatın bıyıkları kısaltın hadisini inkar ediyor. Hem Bukhari. bu kadar mutevatirmişsin. Ne sakalsız bir tane peygamber gelmemiş, geçmemiş. Adam onun inkar etti ya. E şimdi durum bu. Kimi kime şikayet edeceğiz? He? Kimi kime denetleteceğiz? Kimi kime teftiş ettireceğiz? Allah muhafaza. Ya Rabbel alamin. Ya Rabbel Alemin Bu milletin başına dini meselelerde Hayırlı sahipler gönderiyor Hayırlı hocalar nasip eyle Amin. Efendi Hazretleri boşuna demiyordu ki Müslüman hocaya fetva sorun Millette anlamıyordu Ya papaza mı soruyacağız diyordu Müslüman hoca Bu ne demektir? Müslüman olmayan hocalar var demektir Bunlara dikkat edin demektir Onun için Oruç tutuyorsun Allah kabul etsin Teravih kılıyorsun Kadir gecesini bekliyorsun İlk şartı imanen, ehl sünnet itikadını sağlam bakın, zerre kadar, boş kapolmayın, olmayın, doldururlar sizi. Kötü doldururlar sizi. Onun için en azından iman, İslam ilmanındaki bir akaidi bilsen, İsa Selam meselesini bilir miydin şimdi? Bilirdin. Bilirsen de o öyle diyorsa ne diyecektin ona? Hadi gitsin eve diyecektin. Ama bilmeyince ne oldu? En azından acaba olur. Acaba da itikatta asla müsamaha edilmez. Çünkü imanda şüphe olmaz. Fıkıhta olur, sorarsın, nasıl yaptım, yanlış mı yaptım, ya demedim, bir daha mı kılayım. İmanda nasıl olacak ya? İkinci şartı nedir? Ve <gülüyor> ben. Bu üç hadisin müjdesine döneyim. İkincisi, ihlastır. Yani Allah için. Sen kılarsan ben de kılayım. Yarın tutalım bu beraber. Hadi ben tutuyorum. Aa sen tutuyor musun? Ben de tutayım. Bunlar ihlassız işler, şirk. Allah için değil de onun bunun katları için kılıyorsun, tutuyorsun. Olmaz. Ya ne yapacaksın? Sırf Allah rızasını tutacaksın. Teravih Allah rızası kılacaksın. Arada bir bir göreceğimi görürüm de o arada da o işi görürüm. Adamı, efendim, kızını istiyoruz. Adam da bizi camide görsün belki kızını verir falan. Böyle şeyler araya girmeyecek. Ya borç istediğin veyahut seni işe alsın. Adam da bakacak, adam da hacı efendi bakacak, aa, 30 Ramazan adam teravih kıldı falan. Kandıracaksın adamı işe gireceksin. Böyle işler ihlasa uymaz. İflasa uyar. Ancak Allah için kılarsa, tutarsa, Kadir Gecesi'ni ihya ederse, riyadan gösterişten kendini beğenmek desinler, beğensinler falan. Bunlardan uzak olursa müjdesi. Gufir alehu ma tegad min Bu kişinin geçmiş bütün günahları affolur. Şimdi bu Ramazan'da affolmak için 3 şey var. Oruçtan bu müjde var tek başına. Teraviye devam etsen bu müjde var ayrı başına. Sırf Kadir Gecesi'nin teravisi ve hiyası ile dahi oldu birinden birinden orucu yamaladın, orayı yaraladın, bir tarafı deldirdin, bir taraf Yani oradan kaçsa oradan, oradan kaçsa oradan kurtulmasın yani. İlla olmamız lazım. Onun için üç tane müjde, üçü de Bukhari ve sahih hadis-i şerif sahiptir geçmiş bütün günahları mağfiret olur. Şimdi bazı alimler eee Ahmed Nehanbel'in yani hadisin rivayetinde ne diyor? Ve ma tekhara bu kişinin gelecek günahları da af olur diyor. Şimdi bu hadise göre gelecek günahları af olması ne demek? Bazı alimler diyorlar ki Bedir ehli gibi olur. Bedir ehli gibi ne demek biliyor musun? peşinen günahlara af olmuş, ne yaparsa yapsın, yazılmıyor. Bu Bedir ehli gibi olur, manası çok ağır bir mana, bize de çok uyan bir mana değil. Çünkü biz bunu çok istismar ederiz. Bedir ehli gibi değiliz, yan gelip yatarız yani doğrusu. Nasıl af olmuşuk diye. Bu mana çok şey değil. İkinci mana, bu adamları Allah Teala hangi günahı yapsalar da ileriki hayatlarında, o günahta ısrar nasip etmez, Mutlaka o orucun, teravihin ve Kadir Gecesi'ni ihyanın bereketiyle bu kişilere o günahları sildirtecek tevbe nasip etmeden öldürmez. Bu çok büyük bir müjdedir ama, yetmedi mi size? Ölmeden işi düzeltiyorsun da mübarek adam hesap burada temizleniyor zaten. Bu çok büyük bir müjdedir. Bir üçüncü mana, bu da çok güzel mana, bunlar hep muhaddisler, şerhlerde beyan ediyor. Ben kafadan hiçbir şey konuşmam. Konuşamam, hakkım yok. Bu konuda nasıl konuşayım? Fıkra anlatıyoruz burada? uyduralım şimdi bir fıkra. Burada sana af olunur, olunmaz, böyle ciddi şeyler konuşuyorum. Üçüncü manada çok uygundur bize ve güzeldir. Bu üç ameli salih, üçü de Ramazan'a mahsus. Hiçbir Ramazan'dan sonra olacak bir şey değil. Oruç da Ramazan orucuyla ilgili, diğer oruçlarla ilgili değil. Teravih ve Kadir Gecesi'nde, şu anda hepsi fırsat daha elimizde, teravihlere devam ediyoruz elhamdülillah. Kadir Gecesi'ni bekliyoruz elhamdülillah. Şimdi, yarınki gece çok önemli. Yarınki gece ne gecesi? 17. gece. Bedir gecesi. Ama bazı sahabe ne diyorlar? Vallahi inşallah da demem, yemin de ederim başım ağrımaz diyor. İnşallah da demiyorum, vallahi Kadir gecesi diyen sahabe var. Yarınki gece için. Yani Ramazan 17. gecesi, çok büyük gece yarın gece. Ya bu gece zaten mübarek Cuma gecesi, o eftaliyetini anlatıp durduk bir hadis-i şerifte yetişirse onu da okuyacağım. Şimdi, ''Yarın biz sohbete buraya yetişemeseniz de, saç-ı şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saç teli, uzunca böyle görürsünüz, saç teli gelecek inşallah, burada duracak, akşam namazının peşinden ziyarete eden eder, bakan bakar, Efendimiz sallallahu aleyhi görmek niyetiyle, aynı onun mübarek bedeninde bitmiş saçın teli, el değemez, çünkü o kadar insanın elir sıkıntı olur, ancak görebilir, yakından ziyaret edebilirler.'' Teravihe, yatsı ezanına kadar devam edecek inşallah. Yatsı ezanına kadar ve biz de Bedir ehlini okuyacağız. 313 ama rivayetler ihtilaflı olduğu için hepsini içine alanlarla beraber 360'ı buluyor. 360 sahabenin adını okuyarak onların yüzü sürmetine şifa isteyeceğiz, deva isteyeceğiz, bütün maddi manevi sıkıntılarımızdan ferah isteyeceğiz. Televizyon verecek. Yani lale gül verecek, herkes buraya nasıl gelsin? Tabi o Bedir Elin okunmasını, isimlerin anılmasını, rahmetlerin yağmasını yani akşam ezanından sonra bir yarım saat, 20 dakika, yarım saat diyelim. Yarım saat yeme payı, namaz Yarım saat sonra yayın başlar. 30 dakika, 35 dakika sonra yine Lale Gül başlar iftardan sonra. E bunu e, iştirak eder. Yarın gece o manada çok büyük gece. Şimdi bu e, bu gece cuma gecesi. Bunun fazileti zaten duruyor. Bu cuma gecesi, bu her hafta var. Ama Ramazan'da olursa Ramazanın diğer aylardan üstün olduğu kadar üstün. O ayrı bir şey. Ramazanın cuması başka cumalarla kıyas edilmez. Ne gibi? Allah'la kulların kıyas edilmeyeceği kadar kıyası mümkün değildir. O kadar farkı var Ramazan cumasıyla diğer Cuma'lar. O fazilet hakkında da burada bir had-i şerif var. Şimdi üçüncü mana nedir? Üçüncü mana şudur. Diyor ki bu insanlar ileriki ömürlerinde günah yapmazlar, Manası gelmiyor çünkü kuluz kusursuz duramayız. Zaten peygamber değiliz. O zaman allah Teala diyor, Ramazan orucuna, teravihlere ve Kadir gecesine öyle fazilet ve sevap veriyor ki, o adamın bir daha sene ki bu amellere kadar veya neyse işte artık ömrü yetmez ölene kadar da diyebiliriz, ne günah yaparsa yapsın, o sevaplar o günahları denkleyip fazla gelecek kadar verecek diyor. Anladın mı şimdi? Neymiş bu Ramazan ya? Orucu da bu. Teravihü de ayrıyetten. ikinci dikiş, çift dikiş. Kadir Gecesi tam dikiş. Üçüncü dikiş. Ve böylece Ramazan'ı ihya eden adam imansız ölmez anlaşılıyor. Yok öyle anlaşılıyor yani. Gelecek günahlarına kadar müjde varsa öyle anlaşılıyor yani. İmansız ölmez anlaşılıyor. İnşallah günahları sevaplarını geçmez anlaşılıyor. Bak günahları yazılmaz demedim, günahları sevaplarını geçmez anlaşılıyor. Veyahut sevapların katlamaları, ez'af ve muzafeleri, o günahları bastırır anlaşılıyor. O zaman da ne yapmak lazım? Torbayı deldirmemek lazım. İmanı düzgün iki şart. Birincisi imanın, düzgün eli sünnete göre inanacaksın, iki, yaptığını Allah için yapacaksın, gizli şirke düşmeyeceksin, gösteriş yapmayacaksın sırf Allah için bunları yaptığın takdirde günahların bağışlanacağını Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz beyan etmişler bu gecenin 16. gece bu gece teravihine de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani Hazreti Ali Efendimiz'den beyan ediyor kabrinden çıkarken buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu ve rasul kelime-i şehadet okuyarak çıkmak nasip olur Cehennemden beraat almayı nasip olur, cennete giriş izni nasip olur diyor. Allah'ım cümlemizi müyesser eylesin ve kabul eylesin. Amin.